Bismillahirrahmanirrahim. 15. Biz insana, ana ve babasına iyilikte bulunmasını emrettik. Annesi onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun, ana karnında taşınma ve sütten kesilme müddeti 30 aydır. O kemale erip, kırkına basınca şöyle der. Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlere, şükretmeyi, razı olacağın salih amelleri işlemeyi bana ilham et, zürriyetimi de ıslah et, sana tövbe ve ben Müslümanlardanım. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bundan önceki ayetlerde kendisini birlemeyi, ona ibadette samimi olmayı ve doğruluktan ayrılmamayı emrettikten sonra bu ayet-i kerimede de dikkat ederseniz ana, babaya itaat etmeyi emrediyor bu da ana babaya itaatin çok önemli bir vazife olduğunu gösteriyor. Ama başka ayetlerde zikredildiği gibi onlar sizi diyor Allah'a ve isyana davet ederse onlara uymayın buyuruyor. Ayeti kerimede ananın çocuğu karnında taşırırken, taşırken veya doğururken çeşitli sıkıntılar çektiği zikrediliyor. Çocuğun sütten kesilmesinin ise 30 ayda gerçekleşeceği beyan ediyor. Evet. 16. Bunlar en güzel amellerini kabul ettiğimiz ve günahlarından vazgeçtiğimiz cennetliklerdir. İşte bu dünyada vaat edildikleri doğru vaattir. Evet. İşte bu şefaatlere sahip olan kişilerin Dünyadayken yaptıkları amellerin en güzellerini kabul eder, mükafatlarını ona göre verir Ve yaptıkları kötülükleri bağışlayıp onlardan dolayı kendilerini cezalandırmayız. Bunlara cennetliklere davrandığımız gibi davranırız. Bu Allah'ın onlara dünyadayken vaad edilen doğru bir vaadidir diyor Rabbimiz. Evet. 17 ve 18 Fakat o kimse ki Ana ve babasına Öf size Benden önce birçok nesiller gelip geçti Hiçbiri dirilmedi Şimdi bana tekrar dirilip Kabirden çıkacağımı mı vaat ediyorsunuz der Ana ve babası ise Allah'tan ona yardım Dilerler yazık sana İman et Allah'ın tekrar dirilme hususundaki Vaadi mutlaka gerçekleşecektir Derler o da bu söyledikleriniz eskilerin masallarından başka bir şey değildir der. Evet işte böyle olanlar kendilerinden önce gelmiş geçmiş insan ve cinden ümmetlerle beraber azabı hak eden kimselerdir. Şüphesiz onlar hüsrana koruyacaklardır. Yusuf bin Mahek diyor ki Muaviye Mervan bin Hakem'i Hicaz'a vali tayin etti. Mervan bir hutbe okudu ve hutbesinde Muaviye'nin oğlu Yezid hakkında konuştu. Babası Muaviye'den sonra halife olarak Yezid'e biat edilmesini telkin ediyordu. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, Mervan'ın bu sözlerine karşı çıktı ve ona bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Mervan onu yakalayın dedi. Abdurrahman, Hz. Ayşe'nin evine sığındı. Onu oradan çıkarmaya güçleri yetmedi. Bunun üzerine Mervan şöyle dedi. Allah bunun hakkında, fakat o kimse ki ana ve babasına, öf size, Benden önce birçok nesiller gelip geçti. Hiçbiri dirilmedi. Şimdi bana tekrar dirilip kabirden çıkacağınızı mı vaat ediyorsunuz? Ayetini indirdi. Hazreti Ayşe perdenin arkasından şu cevabı verdi. Allah Kur'an'da benim suçsuz olduğumu bildiren ayetlerden başka bizim hakkımızda da bir şey indirmemiş midir? Bukhari Kitab-ı 19- Herkese işledikleri amellere uygun dereceler vardır. Bu Allah'ın amellerinin karşılığını tamamen vermesi içindir. Onlar hiçbir haksızlığa uğramazlar. Evet, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, baba ve analarına iyilikte bulunan kimselerinde, Allah'ı ve gününü inkar eden kimselerin de işledikleri amellerin, kıyamet gününde Allah katında dereceleri var. Müminlerin dereceleri müsbet, kafirlerin derecesi ise menfidir. Allah herkesin işlediği amellere bir derece vermiştir ki yapılan amellerin karşılığını tam vermiş olsun. Müminlere cennette, kafirlere de cehennemde. Amellerinin derecelerine göre yer verirsin Onların hiçbirine asla zulüm edilmez. 20 Kafirler cehennem ateşine arz edildikleri gün onlara şöyle denilecek. Sizler dünya hayatında bütün güzel şeyleri harcayıp bitirdiniz. Ve onlarla zevk ve sefa içinde yaşadınız. Ama bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızın ve yoldan çıkmanızın karşılığı olarak hor ve hakir kılan azabı tadın. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu ayeti kerimede. Dünyadayken sevki sefa içinde yaşayan, hakka boyun eğmeyi gururlarına yediremeyen ve fıskı fucura düşen, insanların ahirette bu tür nimetlerden payları olmayacağını ve kendilerini hor ve hakir kılan cehennem azabına sürükleneceklerini beyan etmektedir. Evet. Halise Hazreti Ömer bir gün Şam'a gidiyor ve orada kendisine daha önce hiç görmediği bir yemek ikram ediliyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer bize böyle bir yemek ikram ediliyor. Bizden önce Arap ekmeği ile bile karınlarını doyuramadan ölen fakir Müslümanlara ne verildi diye sordu. Halid bin Velid de onlara cennet verildi dedi. Bunun üzerine Ömer gözleri doldu ve şöyle dedi. Yemin olsun ki bizim payımız gelip geçici nimetler ise onlar da cenneti kazanmışlarsa onlarla bizim aramızda çok büyük farklar vardır evet onlar böyle inandı aleyhissalatü vesselam bir gün fakir müslümanların bir arada bulundukları ashab-ı yanına vardı onların elbiselerini yama bulamadıkları için poslarla yamadıklarını gördü onlara siz bugün neyisiniz yoksa sabahleyin bir elbise öğleden sonra başka bir elbise giyeceğiniz ve bir yemekte bir kap, öteki yemekte başka bir kaplan yemek yediğiniz ve evlerinize Kabe'ye perde asıldığı gibi perde asıldığı gün mü daha iyi olacaksınız diye sordu. Ashab-ı Suffa, biz o gün daha iyi oluruz dediler. Aleyhisselatü Vesselam, bilakis siz bugün daha iyisiniz buyurdu. 21. Ey Muhammed, adın kardeşi Hud'u hatırla. Kendisinden önce ve sonra nice uyarıcı peygamberler gelip geçmiş olan Hud, bir zaman ahkafta oturan kavmini şöyle uyarmıştı. Sadece Allah'a ibadet edin. Ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum tablımız subhanahu ve teala bu ayet ile kavminin kendisine karşı çıkması üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor ve Ahkaf bölgesinde yaşayan Ad kavmine gönderilen Hazreti Hud'un da kavmini Allah'ı birlemeye davet ettiği zaman kavminin onu yalanladığını beyan ediyor. Evet. Ahkaf'ın kelime manası uzun bir şekilde yığılmış olan kum yığını demektir. Evet. Bunun Şam'da, Yemen'de, Şuhur'da da olabileceği ve bunun yerini bilmenin farz olmadığı, bilmemenin de herhangi bir sorumluluk getirmediği gerekir. Böyle bir yerin en iyisini nerede olduğunu Allah bilir. 22. Kavmi ise şöyle dedi. Sen bize ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin. Eğer sözünde doğru olan kimselerdensen vaat ettiğin şeyi getir dediler. Hud kavmine ancak Allah'a ibadet edin. Ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum deyince kavmi Ey Hud sen bize ilahlarımıza ibadeti bırakıp senin davet ettiğine ibadet etmemiz için mi geldin? Eğer sen konuştuklarında doğru olan bir kimseysen, bu ilahlara tatmamız yüzünden azaba uğrayacağımız vaadi getirde, biz de onu görelim diyorlar. 23. Hud da onlara şöyle dedi. Azabınızın ne zaman ineceğine dair bilgi sadece Allah katında. Ben size benimle gönderlerini tebliğ ediyorum. Ne var ki, ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum. Hud Aleyhisselam kendisiyle alay eden kavmine Allah'ı inkar etmeniz yüzünden uğrayacağınızı söylediğim azabın gelme vaktini Rabbim bilir. Bu hususta ben ancak Rabbim'in bana bildirdiğinden başka bir şey bilmem. Ben ancak Allah tarafından size gönderilmiş bir elçiyim. Onun bana gönderdiği şeyleri size tebliğ ederim. Fakat ben sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum. İmkanınızın yüzünden ne gibi zararlara uğrayacağınızı takdir edemiyorum. Ve Allah'ın azabının acele gelmesini istiyorsunuz. 24 ve 25 Onlar o azabın bir bulut şeklinde vadilerine doğru yayıldığını görünce bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Bunun üzerine Hud onlara şöyle dedi. Hayır. O hemen inmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır. Onun içinde Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecek can yakıcı bir azap vardır. Bunun üzerine bir anda onlar o hale geldiler ki evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz suçlu kavmi böyle cezalandırız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ad kavmini helak etmek için yaşamış oldukları vaadinin üzerine azabını bulut şeklinde gönderiyor. Bunu gören ad kavmi Bırak bir mevsim yaşadıkları için bu bize yağmur yağdıracak bir bulutsuz diyor. Ve kendi kendilerine seviniyorlar. Hud aleyhisselam ise onlara bu sizin acele olarak istediğiniz azap. Bu içinde can yakıcı azap taşıyan bir fırtınadır dedi. Bu fırtına Rabbinin emriyle her şeyi harap etti. Böylece Hud kavmi tamamen helak olup gitti. Evlerinden başka ortada bir şey kalmadı. Evet, Allah zalim kavmi öyle cezalandırır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcisi Ayşe annemiz diyor ki, ben Resulullah'ın küçük dili görünecek şekilde güldüğünü asla görmedim. Bu sadece gülümserdi. Bir bulut veya bir rüzgar gördüğünde yüzünden üzgün olduğu anlaşılırdı. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar bulutları gördüğü zaman ondan yağmur yağacak ümidiyle seviniyorlar. Fakat bakıyorum ki sen onu gördüğün zaman yüzünden onu hoş karşılamadığını anlaşılıyor. Dedi ki Ya Ayşe! O bulutun içinde bir azap olmadığına ben nasıl emin olayım? Bir kavme rüzgarla azap edilmişti. Bir kavim de azabı görünce işte bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişti evet. Bukhari kitabı tefsirde. Evet, Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü yüzündeki ifadeyi nasıl yakalıyor görüyorsunuz 26 şüphesiz biz at kavmine sizlere vermediğimiz imkanlar vermiştik onlara kulaklar gözler ve kalpler bahşetmiştik. Ne yazık ki verdiğimiz kulaklar, gözler ve kalpler onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay edip durdukları azatta onlara kız kıvrak verdi. Evet Rabbimiz cenab ve Teala Ey Kureyş kafirleri İnkarları yüzünden helak ettiğimiz at kavmine, size dünyada vermediğimiz nimetler vermiştik. Onlar hem mal bakımından güçlü, hem de bedenen güçlüydüler. Biz onlara Rab'larının gönderdiği ayetleri dinleyecek kulaklar, delillerini görecek gözler, indirdiği kitapları anlayacak kalpler verdik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne kalpleri onlara bir fayda sağlamadı. Zira onlar, azablarını kendilerine faydalı olacak yerlerde değil kendilerini azaba sürükleyecek yollarda kullandılar. Çünkü onlar Allah'ın delilleri olan peygamberleri inkar ediyorlar. Neticede alaya aldıkları azap kendilerini çepeçevre kuşatıverdi. Sizler de Allah'ı inkar edip peygamberini yalanlayarak onların durumuna düşmeyin. Azap gelmeden önce yaptıklarınızdan vazgeçin diyor Rabbimiz ve Teala. 27 Şüphesiz biz sizin çevrenizde yaşayan birçok ülkelere helak ettik. İnkarından dönerler diye ayetlerimizi çeşitli usuplarla açıkladık. Evet, ey Kureyş kafirleri, sizin çevrenizde bulunan Ad kavminin yaşadığı Ahkaf bölgesini, Semut kavminin yaşadığı Hicr bölgesini, Sebe kavminin yaşadığı Ma'rib setinin yıkıldığı yeri ve Lut kavminin yere battığı Sodom şehrini helak ettik. Biz onlara çeşitli ayetlerimizi açıklamıştık ki inkarcılıklarından vazgeçsinler. Fakat onlar inkarlarında ısrar ettiler. Biz de onları tamamen yok ettik. Bize karşı onların hiçbir yardımcısı da bulunmadı. Evet. 28 O zaman Allah'a yaklaştırsın diye Allah'tan başka edindikleri ilahların kendisine yardım etmesi gerekmez miydi? Aksine onlardan uzaklaşıp kayboldular İşte bu onların yalanları ve uydurdukları istiralarıdır evet 29 ey Muhammed bir zaman Kur'an'ı dinleyecek bir cin tayfesini ihsana yöneltmiştik Kur'an'ın okunuşunda hazır bulununca birbirlerine susun dinleyin dediler okuma bitince de kavimlerine uyarıcı olarak döndüler Ayeti kerimede dinlerin Resullah'a yöneldikleri ondan Kur'an dinledikleri, Aleyhisselatü Vesselam'ın da Kur'an okumayı bitirmesinden sonra da dönüp kavimlerine gittiklerini ve onlara uyardıkları beyan edilmektedir. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gece cinlere Kur'an okumuş, onlara dinlerini öğretmiştir. Ve o toplulukta Kur'an'ı dinlemiş, kendi kavimlerine gidip durumu anlatmışlardır. Hatta Muharrem'in, Müslüm'ün, Kitab-ı Salah'ta gelen ifadelerine bakarsanız orada İbn-i Mesut'un gecesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan beraberdim demesi ve devam eden hadisi okuyabilirsiniz. Ve yine e, taharetlenmede Şunlar şunlar istinca etmeyin. Hatta tezeklerle bunlar işte cin kardeşlerimizin hayvanlarının yiyeceğidir denmiştir. Bu da onların Allah Resulü Aleyhisselatü dinledikleri ispat eder. 30. Kavimlerine şöyle dediler. Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen, kendilerinden önceklerini tasdik eden, hakkı ve doğru yolu gösteren bir kitap dinledik. Aleykümselam'a Dinler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu Kur'an'ı dinleyip kavimlerine döndükten sonra şöyle dediler. Ey kavmimiz, biz Musa'nın kitabı Tevrat'tan sonra indirilen bir kitap dinledik. Bu kitap Allah'ın daha önce indirdiği kitapları tasdik ediyor, insanları Hakk'a, Allah'ın razı olacağı yöne ve dost doğru bir yol olan İslam'a iletiyor. Bu da gösteriyor ki, dinlerin daha önceki peygamberleri de tasdik edip onlardan gelenlerle amel ettiğini gösteriyor. Ve daha sonra da Allah Resulü Aleyhisselatü dinleyip oradan gidip kavimlerine haber vermişlerdir. 31. Ey kavmimiz Allah'ın davetçisi Peygamber'e uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi can yakıcı bir azaptan korusun. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Ey kavmimiz Allah'ın davetçisi olan Muhammed'in çağrısını kabul edin, ona ve Allah katından getirdiği şeylere iman edin ki Rabbiniz günahlarınızı affetsin ve sizi can yakıcı bir azap olan cehennem azabından kurtarsın buyuruyor. 32 Allah'ın davetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamaz. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte böyle olanlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Rabbimiz, ey kavmin, kim Allah'a davet eden peygamberin davetine uymazsa, Allah'ı birleyip salih amel işlemezse, şunu iyi bilsin ki o, Rabbini yeryüzünde aciz bırakıp onun cezalandırılmasından kurtaramaz. Ve onun Rabbından başka kendisine yardım edecek hiçbir dostu da yoktur. İşte Allah'ın davetçisinin davetini kabul etmeyen Allah'ı birleyip ve salih amel işlemeyen kimseler apaçık bir sapıklık içindedirler. Oh. 33. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmada hiçbir güçlük çekmeyen Allah'ın ölüleri tekrar diriltmeye kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, elbette o her şeye kadirdir. Rabbımız Sübhanahu ve Teala Allah'ın öldükten sonra canlıları tekrar dirilteceğini inkar eden şu kafirler görmezler mi ki, gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratırken herhangi bir zorluk çekmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de elbette ki kadirdir. Onları yok olduktan sonra diriltip kabirlerinden tekrar çıkartacaktır. Evet, gökleri ve yeri yaratıp hiç yorgunluk hissetmeyen Allah, her şeye kadirdir. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz diyor. 34. Kafirler ateşe arz edildikleri zaman onlara bu gerçek değil miymiş denilir. Onlar da Rabbimize yemin ederiz ki gerçekmiş derler. Bunun üzerine Allah da onlara o halde inkar etmenize karşılık azabı tadın der. 35. Ey Muhammed sen de azim ve sebat sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sabret. Şafirler için acele azap isteme. Onlar kendilerine vaat odulan günün, dehşetini gördükleri zaman, dünyada sadece gündüzün bir anı kadar kaldıklarını sanacaklar. Bu apaçık bir tebliğdir. Dinden ayrılan bir topluluktan başka, kim helak edilir? Rabbimiz fân ve Teala burada, Ey Muhammed! seni yalanlayan ve sana eziyet eden kafir ve müşriklere karşı, senden önce geçen azimet sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi, senden önce geçen peygamberlerin sabrı gibi sabret. Rabbim'den sana karşı çıkanların derhal cezalandırılmasını isteme. Zira onlar sonunda mutlaka cezalandırılacaktır. Ve onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada getirdikleri zevki, sefalı hayatlarını çok küçümseyecekler, dünyadaki sanki, gündüzün bir anı kadar, bir zaman kadar kaldıklarını zannedecekler. Zira onların karşılaştıkları dehşet, kendilerine dünyadaki hayatlarını unutturacak. Bu Kur'an, o kafirler için apaçık bir tebliğ ve öğüttür. Allah ancak hak yoldan ayrılan bir kavmi helak eder. Zira Allah, Adalet edenlerin en adilidir. Hiç kimseyi suçsuz yere cezalandırmaz. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala bu Kur'an'da da, bu ayetlerde de Hz. Muhammed'in ulul azim peygamberler gibi sabretmesini emrediyor ve bu peygamberlerden maksatsa Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam gibi Aleyhisselatü aleyhisselamı da Allah yolunda imtihan edilen ve her türlü çileye rağmen gayretleri daha da artan peygamberlerden olmasını emrediyorum. Bu surede burada sona erdi. Allah subhanahu ve teala buradaki doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Selamun Aleyküm.